Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan sunan Tuba Tekerek. Günaydın Turba, Merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. günaydın. Nedir konularımız? Avrupa neler konuşuyormuş bakalım. Bugün Avrupa ne konuşuyordu? Finlandiya'dan ve kağıttan bahsedeceğim size. Ayrıca Rusya'da Navalny ile ilgili gelişmeler oluyor, onlardan bahsedeceğim. Ama önce Avrupa Birliği'nde yapay zekaya ilişkin... Ee, önemli bir düzenleme girişimi var. Bundan bahsetmek istiyorum. Avrupa Komisyonu yapay zeka konusunda bir yasa tasarısı hazırladı. Şirketlerin ve hükümetlerin yapay zeka oluşturmasını ve kullanımını belirli kurallara e, bağlamak istiyor. Bu yani bir yasal düzenleme, bir yasal çerçeve çizmek açısından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Siz e, konuşuyorsunuz e, güven güzeldere ile e, sıkça bu yapay zekayı. E, kısaca burada bahsetmem gerekirse Yapay zeka sürücüsüz araba kullanımından işte bankaların kredi vermesine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Amazon, Google, Facebook gibi şirketler bu alana devasa yatırımlar yapıyor. Ama bir yandan da işte bu yapay zekanın demokrasi, insan hakları... E, na ilahine yol açacak şekilde kullanılması, mahremiyetin ihlal edecek şekilde kullanılması söz konusu. İşte bu teknoloji ana akım hale gelmeden önce Avrupa Komisyonu 108 sayfalık bir e, tasarı hazırlayarak bu işi ayrıntılarıyla çerçevelendirmeye çalışıyor. E, ne var bunun içinde? Örneğin ee, özgür iradenin manipüle edilmesi gibi bariz riskler ortaya çıkarsa e, o sistem yasaklanabilecek. Ee, ya da e, Riskli alanlarda yapay zeka e, kullanıldığı zaman bunu kullanan şirket e, bunun e, güvenliğine dair kanıtlar sunacak. Yapay zeka bir karar veriyor diyelim ki bu kararı nasıl verdiğini şeffafça açıklaması istenecek yetkilere yetkililere. yetkililere. Ve bütün bu yapay zeka oluşturulma ve kullanma süreçlerinde insan gözetiminde olması şartı getirilecek. Buna uymayan şirketlerin global satışlarının yüzde kadar ceza ödemesi gündeme gelecek. Ee, örneğin mesela Çin'de çok kullanılan e, yüz tanıma sistemi bunun Avrupa'da toptan yasaklanması öngörülüyor. Gerçi yani milli güvenlik e, gibi konular istisna tutuluyor ama e, genel olarak e, yüz tanıma sistemi yasaklı, e, kullanılamayacak Avrupa'da. Evet böyle bir gelişme söz konusu bunu nasıl değerlendirildiğine nasıl yorumlandığına bakacak olursak örneğin İtalya'dan Republika'dan bir yorumcu şöyle söylüyor bu hareketin arkasında yatan düşünce dijital Çin otoriterliği ile Amerika'nın tam serbest piyasa özgürlüğü arasında bir Avrupa yolu bulmak Avrupa kıtası Avrupa kıtasındaki algoritmaları Avrupa değerlerini yansıtan verilerle beslemek gerekir diyor yorumcu. Gerçekten işte yapay zekada iki dev var. Birisi Çin, birisi Amerika. Çin'de bu otoriter bir şekilde uygulanıyor. Amerika'da da işte herhangi bir kısıtlama, kuralama, bağlama gözlenmiyor. Avrupa'nınki üçüncü bir alternatif olarak olumlu bulunuyor genel olarak. Ama şunu da söylemek lazım. Şirketleri yeterince kurala bağlamadığı konusunda da eleştiriler var. Yani şirketleri, hani bunlar biraz ayrıntıya giriyor ama şeffaflık konusunda daha zorlayıcı kurallar getirilmeli diyor bazı yorumculardır. Evet, ben de şeyi eklediğimiznin ya, yani bir kere Katya'n detaya girmediği gibi işin özünü oluşturuyor çünkü büyük bir ...kiyüzlülük riyakarlık var... ...yani gerek sözünü ettiğin işte... ...güvenlik konusu olunca olmaz... ...mesela o tabi istisnadır... ...denilerek bayağı... George Velvari... ...1984'te... ...anlattığı klasik kitabındaki... Şey toplumu yani bayağı totaliter toplum yardımcısı oluyor. Yani açık bilinçte değil sadece Kavanoz'daki Yıldız programında da İsmail Başöz, Haluk Leven, Mustafa Yılmaz Erbi, Fethiye Erbil'in de sık sık konuştukları önemli bir şey Cuma günleri 16.30'da olan programda. E, bu son derece önemli bir nokta ve ne kadar tartışılsa yeridir, azdır. E, tabii çeşitli çıkarlardan dolayı ne, ne Türkiye mesela Çin'in üzerine bu konuda gidebiliyor, Uygu, Uygur, Türk, Müslüman Türklerine yapılan muam, korkunç muamele konusunda ses çıkarabiliyorlar, ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde gözle görülmez bir şekilde, gözden, görün, yani gözden kaçırılıyor kastan. Medyada yer almıyor muazzam bir gözetleme toplumu. Orada da uygulamada tabii. Evet yani çok önemli bir konu bu. Evet e, siz Çin Uygurlar deyince e, aklıma geldi. E, Türkiye'deki Uygurlarla görüşmüştüm. E, mesela Uygurlardan birisinin söylediği şeylerden bir tanesi buydu. Her yerde kameralar var. Ee, ve o kameralara gülümser yüzle e, bakmak zorundasınız. Eğer gülümser bir yüzünüz e, yoksa hani başınıza bir iş e, gelebilir e, diye bir şey söylemişti. Yani hani bu gülümsep gülümsemediğiniz gözetleniyor mu, gözetlenmiyor mu? O ayrı bir mesele ama bunun da gözetlenebiliyor olması ve gülmek zorunda olmanın da insanın bir zorunluluk olarak hissetmesi gerçekten nasıl bir dünyaya gittiğimize dair çarpıcı bir şeydi, deneyim gibi görünmüştü bana. Orwell'e yeni bir saygı gösterisinde bulunabiliriz buradan. Günaydın Orwell diyelim, George. Evet. Ee, şimdi bir yandan yapay e, zekaya ilişkin... E, düzenlemeler yapılmaya çalışıyor. Geleceğe ilişkin bir takım gelişmeler. Bir yandan da geçmişte kalan şeyler var. Mesela kağıt. Finlandiya'da dünyada bu alanda dünyanın en büyük kağıt üreticilerinden olan Stora Enso isimli firma. Aynı zamanda dünyanın en eski firmalarından da bir tanesi iki büyük kağıt üretim tesisini kapatıyor ve genel olarak kağıt üretim kapasitesini yüzde otuz düşürüyor. Bu Finlandiya tarihindeki önemli işten çıkartmalardan birisi olarak kabul ediliyor. Görülüyor. Yani bu haber haberi buraya almak isterim çünkü kağıdın hayatımızdan çıkıyor oluşunun başka bir vehçesi diye düşündüm bunu. Zaten gazete ve dergi artık okun her şey dijitalleşiyor. Dolayısıyla kağıt tüketiminde, kağıt kullanımında ciddi bir düşüş vardı. Ama bunun üzerine bir de pandemi de işte evden çalışma ile birlikte dijitalleşmenin artmasıyla birlikte kağıt talebi daha da azalmış. Firma geçtiğimiz yıl yüzde 18'lik bir düşüş olduğunu söylüyor. Kağıt talebinde. Ee, peki Stora Enso firması e, kağıt e, üretimini azaltacak. Neye yöneyecek derseniz. E, ambalaj kağıdı üretecek. Ahşap bina için malzemeler bir biyo malzeme denilen bir, bir bir takım ürünler üretecek. Bu tabii biyo malzeme kısmı da biraz tartışmalı hani çevreye zarar açısından ama ambalaj kağıdı kısmı enteresan. Yani kağıdı artık düşüncelerimizi, duygularımızı birtakım soyut şeyleri kağıda dökmek için kullanmıyoruz da hani nesneleri paketlemek için, nesnelerin eşlikçisi olarak kullanıyoruz. Kağıdın ayağı uyar uyar. Kağıda uyar bu çok <gülüyor> <gülüyor> meta gene iyi. günaydın George'u diyorum <gülüyor> <gülüyor> ee, evet e, kağıtla ilgili de durum bu e, şey ufak e, bunun yeni sıra olan bir şey Finlandiya'da tartışılan bir şey e, işte 1100 kişi işten çıkartılıyor işte işten bu işten çıkartılma da ciddi şekilde konuşuluyor Başbakan Sanlamarin e, işte bölgeye e, ve orada çalışan işçilere ciddi bir darbe e, ]dir bu demek ve biz de hükümet olarak işçilerin desteklenmesi için derhal harekete geçeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. E, Finlandiya gazetesinden bir e, yorum aktarayım. Kağıt üretimi gerilerken ambalaj materyali üretiminde artış söz konusu eski olanı destekleyip fabrikaların kapanmasına karşı çıkmak siyasi açıdan cazip. Ancak ekonomideki gelişmeler öylesine durdurulamaz ki en iyi istihdam politikası dönüşümün kendisini desteklemek. Finlandiya böyle ve şimdi Rusya Başbakan geçiyoruz. genç başbakan hanım aynı fikirde evet. değil anlaşılan öyle mi? Evet güzel. Evet evet evet evet o o, o, o işçilerin desteklenmesi Sonuna gerektiğini var. düşünüyor. Güzel. <gülüyor> Ee, Rusya'da e, Navalny ile ilgili bir takım gelişmeler var. Navalny ile bağlantılı dernekler ve politik grupların e, yasaklanması gündemde e, mahkeme faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Yurt çapına yayılmış 40 ofisle birlikte. Ayrıca Navalny ve onunla bağlantılı işte YouTube, Instagram ve sosyal medya hesapları da e, kapatılıyor. E, burada gerekçe olarak ne sunuluyor derseniz e, işte halkı isyana teşvik ettiği aşırı faaliyetlere yöne, yönelttiği ve bu örgütlerin Rusya için yıkıcı emeller taşıyan yabancı güçler tarafından kontrol edildiği söyleniyor iddianamede. E, bunları biliyoruz ama iddianamenin önemli bir kısmı da gizli işte devlet sırrı olarak tutulamış avukatlar bile ulaşı, ulaşamıyormuş. E, bu gelişmenin Eylül ayında Rusya'da yapılacak genel seçimler öncesinde, e, yani Navalny hareketini bitirmeyi hedefleyen e, bir e, adım olduğu düşünülüyor. E, Aförgütü bir açıklama yapmış, yani e, siz de konuşmuştunuz. Aförgütü Navalny'yi daha önce yapmış olduğu e, açıklamalardan dolayı artık düşünce suçlusu kategorisinde görmüyor, ama ona yapılanların. E, hak ihlali olduğunu söylüyor e, ve süreci takip etmeye devam ediyor. Bu e, kapatma davası ile ilgili şunu söylüyor AFÖ örgütü. Bu, bu dernekler toptan yasaklanırsa Sovyetler sonrası dönemde Rusya'da ifade ve örgütlenme özgürlüğüne en ağır darbe olacaktır. Bunun sivil toplum için de önemli sonuçları olacak. Ülkedeki binlerce barışçıl aktivist Navalny örgütleriyle ilişkili oldukları için bu örgütler yasa dışı ilan edilirse soruşturma riskiyle karşı karşıya kalacak diyor AF örgütü. Ee, bir de Rusya'dan Radio Kommersant FM'nin internet sitesinden bir yorum aktarayım. Navalny ve arkadaşları Rusya sistemi içindeki yegane örgütlü ve meşru muhalefeti oluşturuyor. Onların aşırı uç olarak tanımlanması, fiili olarak muhalefetin tamamen yok edilmesi anlamına gelecektir. Ayrıca gençlerin öfkelerini dışa vuracağı bir alan da ortadan kaldırılmış oluyor. Toplumsal memnuniyetsizliğin birikmesi ve hiçbir yerden boşaramam, boşalamaması tüm protestolardan daha kötü sonuçlar doğuracaktır diyor. Evet yani Rusya'daki hani e, uzun zamandır şimdiye kadar olan en önemli muhalif hareket Navalny'ydi. Navalny hapiste ve örgütü de böylece Eylül seçimleri öncesinden de toptan etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor. Evet yani avukatların e, haklarındaki bu e, gizli belgeleri görememesi durumuna da varıldıysa doğrusu hakikaten bir üçüncü Günaydın daha söylüyorum George ama buna ilaveten George Orwell e ilaveten bir de Günaydın Joseph Visarionovich diyorum. Stalin'i de buradan ammadan geçemeyiz Günaydınsız. Putin'in favorisi mi bu arada? Evet çok yerinde olmuş bugünkü şey. Bütünüyle Avrupa Birliği'nde yapay zeka Finlandiya'da kağıtların ambalaja geçmesi işçilerin olarak ve Navalny'in de bölücü faaliyetlere karşı bir tamamen susturulması. İyi ilginç bir sosyal tablo çizdin. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Ben teşekkür ederim. Eurotopics politiklerinden bugün bu kadar. Herkese günaydın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Bir şey yaptık. Ah. Çıkışı verdin mi? Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek